Bismillahirrahmanirrahim Ala suresi Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 13'e kadar Rabb'in o çok yüce adını tesbih etti ki o yaratıp şekil vermiştir ki o takdir edip doğru yolu göstermiştir ki o yeşilliği çıkarmıştır Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir. Seni okutacağız da hiç unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın dilediği başka. Çünkü o açığı da gizli olan da bilir. Ve seni kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde öğüt fayda verecekse öğüt ver. Korkacak olan öğüt alacaktır. Bedbaht olan ise ondan kaçınır ki o en büyük ateşe girecek olandır. O orada ne ölecek ne de dirilecektir. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Rabbinin o çok yüce adını tesbih et ayeti nazil olunca a.s. bize ruhumuzda bu ayeti okuyun. Daha sonra Rabbinin o çok yüce adını tesbih et, ayeti nazil olunca da bunu de söyleyin, buyurmuştur. Subhan-ı Rabbiyel Azim, subhan Ala yani. Ki o, yaratıp şekil vermiştir, mahlukatı yaratmış ve her yarattığını en güzel biçimde dizene koyup, şekil vermiştir. İnsanoğlunun mutluluk ve mutsuzluk yolunu Hayvanlara da yayılım yerlerini göstermiştir. Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir. Ki o otları yeşilden siyaha ve bundan sonradan o kupkuru yapmıştır. Ey Muhammed seni okutacağı hiç unutmayacaksın. Bu da Aziz ve Celle olan Allah'ın bir durumu haber vermesi ve Resul'ün unutmayacağı bir okuyuşla okuyacağını vaat etmesidir. Onu unutmayacağı bir okutuşla okutacağını vaadedinden Allah'ın istediğini yapmaya hazır olduğunu buyurmuş. Çünkü o açığı da gizli olanı da bilir. Kulların açıkça yaptıklarını gizli söylediklerini ve hiçbir şeyin ona gizli ve saklı kalamayacağını bildiriyor. Ve seni kolaya olana muvaffak edeceğiz derken, sana hayır işler işlemeyi, iyi sözler söylemeyi kolaylaştıracağız. Sana kolay bir din gönderecek, adil, istikametli, usamahalı bir din teşkil edeceğiz. Onda eğrilik, bürlük bulunmayacağı gibi sıkıntı ve zorlukta bulunmayacak duyurmuştur. O halde öğüt fayda verecekse öğütler buyurmuştur. Ama Bey Muhammed Allah'tan korkup ona ulaşacağını kabul eden kişi kalbine ulaşan öğütten ibret alır buyurmuştur. 14'ten 19'a kadar Doğrusu aranan selah bulmuştur. Rabbidin, Rabbinin adını anıp namaz kılan fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha bakidir. Şüphesiz ki bu ilk sayfelerdedir. İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde. Rabbimiz Manohu ve Teala nefsini kötü huylerden aratan, Allah'ın hızlığına indirdiği hükmettadır olan kimse Allah'ın rızasını dileyerek, emrine uyarak ve şeriatına bağlanarak namazları ikame ederlerdir. Rabbinin adına da namaz kılan ki bu beş vakit namazdır. Namaza özen gösterip onu korumaktır. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Onu ahiretten öne alıyorsunuz. Kendi faydalarına dünya ve ahiretleri için iyiliklerin olan şeyi öne alıyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha bakidir diyor Rabbimiz. Allah'ın ahiretteki sevabı dünyadan daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Dünya aşağılık ve fanidir. Ahiret ise değerli ve bakidir. Öyleyse akıllı bir kişi geçici olan bir şeyi, kalıcı olan bir şeye nasıl tercih edebilir de kısa zamanda yıkılıp gidecek olana değer verir ve kalıcı ebedi olana önem vermez. Allah hakkıyla önem verenlerden Ahiret umanlardan ve rahmetiyle cennete girdirdiklerin arasına bizleri de koysun. Elhamdülillahi